Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala alihi bi ihsan İhsan 159. Kitap ve sünnetten ihsanın delili nedir? Cevap: Delilleri pek çoktur. Bazıları şunlardır. Ve ihsan eden muhakkak Allah ihsan edenleri sever. Çünkü Allah sakınanlarla ve daima ihsan edenlerle beraberdir. Şimdi burada özellikle anne alaka diye bir soru gelebilir. İhsan başlığı açıldı. Dikkat ederseniz öncesinde kitabın başından beri İslam'ı anlattı. İslam'ın şartları olan namaz, zekat, hac bunları anlattı. Sonra İslam'ın üst mertebesi nedir imanda? İman mertebesidir. Sonra da imanın altı tane şartı Allah'a iman. Onun keyfiyetini açtı. Meleklere, kitaplara iman. En son kadere iman. Onu işledi. Şimdi imanın en üst mertebesi. Orası da neresi? İhsan makamı. Birazdan ihsanın tanımını getirecek ama ihsan makamı imanın zirvesidir. İnsanın basiretinin açıldığı yerdir. Allah Azze ve Celle... Kendine yaklaştırdığı kullara bu mertebeyi verir. Allah bizi bu mertebeyle rızıklandırsın. Allah birçok ayette, Resulü birçok hadiste bütün salihlerin ortak vasfının ihsan olduğundan bahseder. Mesela bunun bir örneği Yusuf kıssasında vardır. Nerede vardır? Yusuf Aleyhisselam'ın yanındaki iki tane hapis arkadaşı rüyalarını ona anlatınca diyorlar nebi bitevilihi inna nerake minel muhsin Bize rüyanın... <gülüyor> Tevhidine haber ver, biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yani iyilik yapanlardan, ihsan sahibi olanlardan, doğru sözlü olanlardan. Bu da ortaya koyuyor ki Müslüman yaptık ve yaptıklarıyla ve ettikleriyle amelleriyle tanınan bir varlıktır, bir e, olgudur. O yüzden Müslümanın buna yakışacak hal ve hareketlerde bulunması lazım toplum içerisinde. O kafirler dahi Yusuf Aleyhisselam'da bu güzelliği görebilmişler. Netice itibariyle ihsan bütün peygamberlerin ortak vasfıdır. Allah bize bu vasıflarla vasıflanmayı nasip etsin. Devam. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah'a teslim ederse muhakkak sapa sağlam bir kurba tutunmuş olur. İhsanda bulunanlara daha güzeli ve daha fazlası vardır. İhsanın iyiliğin karşılığı illikten başkası olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Şimdi... O hadise geçmeden önce ayeti biraz irdelersek اِلّا iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir diyor Allah SWT. bu vefayı gösteriyor nitekim bunun çok açık delili Resulullah'ın sünnetinde de vardır bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahlakıdır, sahabesin de ahlakıdır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık devlet büyüyünce insanlar hep İslam'a girip İslam ehli güçlenince bakıyor ki insanlardan bazıları Ebubekir hakkında konuşuyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar diyor ki Ebu Bekir hakkında gününüzü <gülüyor> tutun. Çünkü hepiniz beni yalanlıyorken o beni tasdik ediyordu diyor Resul sallallahu Yani Resulullah iyiliği unutmamış dünkü iyiliği. Allah o yüzden iyiliğin karşılığı iyiliktir diyor. Bunun adı vefadır. Bu, bu da e, muhsin olan insan makam vermiş Müslümanların başka bir ahlakıdır. Allah bizi onunla da ahlaklandırsın. Şüphesiz Allah İslam'ı her şeyin üzerine yapılan her iş hakkında farz olarak yazmıştır. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste senin... de duralım. Çünkü burada önemli bir nokta var. Allah her şey ihsanı yazmıştır. Alimler bu hadisin tefsirinde demişler ki nedir manası? Demişler her şey içerisine alır. Her şey deyince ne girer bunun içine? Dünyevi işler girer. Ya mesela bana bir iş olarak çalıştığım iş yerinde şu bardakları temizce yıkayıp kenara dizmek verilmiş öyle mi? Ben ihsan sahibi biri isem bana verilen bu görevi nasıl yaparım? Eksiksiz yaparım. Çok düzgün bir şekilde sanki kendi bardaklarınmış gibi yıkarım. Yerine olduğu gibi dizerim ki o zaman benim işimdeki ihsanım ortaya çıkar. Yani Allah'a olan imanım. Ve demişler ki kişinin bu dünyevi işlerinde ne kadar özeni varsa, dikkati varsa aynı şey Allah'ın dini içinde geçerlidir. Allah'a amel ederken, Allah'a ibadet ediyorken namaz, o zekat gibi o ibadetlerindeki ihsanı ve ihlası da bu orandadır demişler. O yüzden hadisin dikkat edin ifadesi umum. Allah her şeyin üzerine ihsanı yazdı. Bu her şeyin içerisine her türlü muamele giriyor. Dediğimiz gibi dünya ve işler de bunun içerisinde. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hem Yüce Allah'a ihsan ile ibadet ederek hem de sahibi olan efendisine güzelce hizmet ederek ölen köleye ne mutlu? O kimseye ne mutlu? Soru 160. İbadette ihsanın mahiyeti nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in aleyhisseleni soruları sorduğu Hadis-i şerifinde bana İslam ne olduğunu bildir demesi üzerine şöyle açıklamıştır. Allah onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni görür. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın birbirinden farklı iki mertebede olduğunu açıklamaktadır. Bu iki mertebenin yüksek olanı Allah'ı sen onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Bu müşahede makamı olup kulun yüce Allah kalbiyle müşahede etmesinin gereğini Uygun amelde bulunmasıdır. Bu şekilde ibadet halinde kalp iman ile nurlanır. Basiret irfanın derinliklerine uzanır. Sonunda gayb adeta gözler gözle görüyormuşçasına olur. İşte ihsan makamının gerçeği budur. İkincisi ise murakabem makamıdır. Bu da kulun yüce Allah'ın kendisini müşahede etmekte olduğunu, onu görmekte olduğunu, ona pek yakın olduğunu, şuuruna varmasıdır. Kul yaptığı amellerinde, bu şuura sahip olursa ve ona göre amel ederse yaptığı ameli Yüce Allah için ihlasla yapar. Çünkü istediği amellerde böyle bir şura sahip olması onu işlediği amelde Yüce Allah'tan başkasını murat etmesini engeller. Bu iki makam basiretlerin derinlere işleme gücü oranında farklılık arz ederler. İman ile bağdaşmayan şeyler Soru 161. İmanın zıttı nedir? Şimdi burada iman ile bağdaşmayan şeyler diye başlığını açtığı şey Neval Kader İslam denen istilahta İslam bozan unsurlar. Dikkat ediyorsanız imanı anlattı. Artık burada iman bitti. Buraya kadar anlatılan her şey kemaliyetiyle aslıyla, furuyla imanın kendisini. Şimdi buradan <gülüyor> sonra küfrü anlatacak. Küfrün çeşitlerini anlatacak. Hangi küfür dinden çıkartır? Hangi küfür dinden çıkarmaz? Ama ilk anlatacağı nokta bir önceki konuyu hatırlarsanız, insanlardan önceki konuyu neydi? İmanın şubeleriydi değil mi? Yani bütün itaatler iman lafzının içerisine sokulmuştu. Şimdi burada da küfür lafzıyla beraber Allah'a yapılan bütün isyanları, gerek bu isyan kişiyi dinden çıkartan büyük küfür boyutunda olsun, gerek kişiyi dinden çıkarmayan küçük boyutunda olsun, işte bunun tafsilatını bu vabda anlatmaya gayret edecek inşallah. İmanın zıttı küfürdür. Nasıl ki iman bir takım dalları olan bir kök ise küfür de bir takım dalları bulunan bir köktür. Bundan önceki açıklamalarımızdan imanın itaat ile emre uymayı gerektiren boyun eğmeyi beraberinde getiren bir tasdik olduğu anlaşılmıştır. Küfrün esası da büyüklenmeyi ve isyanı gerektiren inat ve inkardır. Buna göre bütün itaatler imanın dalları, dallarıdır. Bundan dolayı Kur'an ve sünnetin aslarından bu itikatlardan birçoğuna az önce açıkladığımız gibi iman adı verilmiştir. Bütün masiyetler de aynı şekilde küfrün dallarıdır. Naslarda onların birçoğuna ileride geleceği üzere küfür adı verilmiştir. Bu husus bilindiği takdirde küfrün iki türlü olduğu da açıkça olduğu da açığa çıkmış olur. Birisi biz bütün imandan çıkartan büyük küfür olup bu kalbin söz kalbin sözüne ve ameline yahut da onlardan birisine aykırı düşen itikadi küfürdür. Diğeri ise imanın kemaliyle bağdaşmayan, fakat bununla birlikte mutlaka imana da aykırı düşmeyen küçük küfür, küfür olup kalbi sözüne de ameline de aykırı olmayan ve bunu da gerektirmeyen ameli küfürdür. Soru 162. Tabii burada bir noktayı açığa kavuşturmak lazım. Büyük şey sadece itikadi küfür değildir. Bazı öyle ameller vardır ki onların işlenmesi de sahibini dinden çıkartır. Nitekim İbnül Kaymır rahimullah. Ondan sonra. Şeyh Muhammed bin Abdüvab'ın torunu Süleyman Efendi Sahman özellikle yazdığı bir tane risalesi var. İrşadut Talib ila Ehammil Matalib diye. Hani ilim talebesini irşad ettiğimiz önemli matalipler yani talep edilen şeyler. Bunlar her gün talebesi bilmek zorundadır demiş. Orada büyük küfür ve küçük küfrü uzun uzadıya açmış. İbnül Kayyim'in sözünü getirerek de ve orada ifade etmiş ki itikadi küfür ki bu Kişi kesinlikle dinden çıkartır. Ameli küfür de ikiye ayrılır. Onun dinden çıkartan kısmı vardır, dinden çıkarmayan kısmı vardır. Mesela bu ameli küfür dendiği zaman insan hanımına haşa dübüründen yaklaşması veya haşa insanın gidip e, arrafa veya bir kahine bir gaybı bir işten sordu, bir şey sorması ve bunu tasdik etmesi. Bunun gibi şeylerin hepsi şeriatta ne diye isimlendirilmiş? Küfür diye veya e, et, e, Resulullah'ın başka bir hadiste dediği gibi Nesebe sövmek, <gülüyor> kufrun, ölü arkasından ağat yakmak, kendini parçalamak küfürdür demiş. Yani şeriat bu ve buna benzer, hakikatte büyük küfür olmayan ama ameli anlamda küfür lafzının ıtlak edildiği, mutlak kullanıldığı bazı şeyler belirlemiş. İşte bu ameli küfürlerin hangi boyutta dinden çıkardığını ve hangi boyutta dinden çıkarmadığını öğrenmek için derin bir araştırma gerekir. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, yerine göre itikadi bir küfür olur, yerine göre ameli bir küfür olur. Namazı terk etmek, yerine göre itikadi bir küfür olur, yerine göre ameli bir küfür olur öyle değil mi? Ya bugün mesela Maide 44'ün e, dinden çıkarmayan ameli bir küfür olduğunu iddia eden tatlılıkların hepsi namazın İslam'dan çıkartan bir amel olduğuna hükmederler. Oysa ki namazın İslam'dan çıkartan bir amel olduğuna hükmetmek için, Ümmetin önündeki o koca ihtilafı ciddi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Yani Maide 44'ün ameli küfür olması boyutundaki ihtilafa baktığımız zaman öteki ihtilaf daha zayıftır. Bu daha kuvvetli bir ihtilaftır bakıldığı takdirde. Hani şüphelerin çokluğu vesaire açısından söylüyorum. Çünkü namazın terki noktasında İmam Şafi'nin, Ebu Hanife'nin ve Malik'in gittiği görüş nedir? Namazı e, vacipliğine itikat etmekle beraber... Kişi amelen namazı terk ederse bu kişi kafir değil, fasıktır bunlara göre. Hatta Ahmet'ten gelen iki rivayetten birine göre de Ahmet tekfir etmez namazı terk eder. Çünkü bunu fısk saymıştır Ahmet bin Ambel diğer görüşe, diğer rivayete göre. Netice itibariyle ortada çok kuvvetli bir ihtilaf var. Kaldı ki işte Nasr'ın delaleti, işte zahir ifadelerinden anlaşılan, sadece yapılan bir içtihat hmm. var. Ne? Hanbeliler demişler ki işte kişiyle küfür arasında terkin namazı vardır. Burada Eliflem gelmiştir. Dolayısıyla biz bu küfrü büyük küfre hamlederiz demişler. Onlar bir istinbat yapmışlar, içtihat yapmışlar. Ötekiler de istimbat yaparak bu lafzı büyük küfre hamledecek başka bir nas yoktur. Dolayısıyla biz bunu küçük küfür olduğuna bırakırız. Çünkü bu kişi iman esaslarını yerine getirmiş. O da namazın vacipliğine itikat etmesidir demişler. Baktığımız zaman bu daha şey bir ihtilaftır. Öbür ihtilafa baktığımız zaman daha hani e, kabul edilebilecek, daha tutarlı olan. Bakarız ki burada şeksiz şüphesiz bunu e, küfür sayarlar. Hatta ihtilafı bile muteber saymaz. Hatta edepsizce konuşuyor. İmam Şafi Maliye, Ebu Hanife bile dil uzatırlar bu tarz insanlar. Ama maide 44'ün ameli küfür olmasına gelince orada 50 tane saçma sapan batıl görüşlerle, yorumlarla beraber bunun küçük küfür olduğuna, küçük küfür hamledilmesi gerektiğini söylerler. Dediğimiz gibi ameli küfür iki kısma ayrılır. Bunun dinden çıkartan kısmı vardır ve dinden çıkarmayan kısmı vardır. Mesela Arraf'a gelmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemler rivayet edilmiştir ki Sahih senetle men atı Arrafen fesattaqahu bime yakur Fakat kefara bime unzil ala Muhammed Bu hadisi şeyinde Türkçesi şu, şu şekilde Kim Arraf'a gelir söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Bu hadisi Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh Fetul Mecid'de şerh ederken diyor ki Bu hadisin zahiri gösteriyor ki diyor alimler bu hadisin zahirinden yola çıkar. ilk görüş olarak diyorlar ki kişi Araf'a gidip Araf'a soru sormakla dinden çıkar. Büyük küfürdür bu diyorlar. Öbür grupta dediler ki diyor burada kastedilen küfür lafzı büyük küfür değildir küçük küfürdür. Çünkü bunu destekleyen şu rivayet vardır: Men at arrafan fasada Namazı 40 gün kabul olmaz diyor diğer rivayetde. Diyor ki öbür grubu. Zaten bu bize delil. Bak 40 gün namazı olmayan kafir olur. Onlar da diyorlar ki hayır bu sizin aleyhinize delildir. Neden? Çünkü eğer diyorlar kafir olsaydı namazın kabul olup olmaması için bir sınır getirmezdi. Namaz kimden kabul olur? Ancak müminden kabul olur. Dolayısıyla diyorlar ki eğer e, bu kişi küfre nispet edilmiş olsaydı Allah tarafından büyük küfre nispet edilmiş olsaydı namazının kabul olmaması kırk günde kayıtlı olmazdı. 40 gün sonra kabul olabileceği anlamı vardır bu ifadenin içerisinde. Dolayısıyla bu küçük küfürdür demişler. Üçüncü görüş diyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. İmam Ahmet'ten nasredilmiştir edilmiştir. Bunun hükmü hakkında tavakkuf etmektir. Biz deriz ki diyor Ahmet'in bu görüşüne göre. Araf'a gelip söylediğini tasdik etmek, küfürdür, Allah'a küfür etmektir, sonra susarız diyor. Yani muayyen bir şahıs bunu yapsa, onun tekfiri orada tavakkuf ederiz diyor. Çünkü Nasr'ın delaleti burada zannedir diyor. Bu Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in Fetir Mezid'de ortaya koyduğu gerçek. Bunu İbn-i Hüseyin gibi adamlar da zaten yapıyorlar. Hatta İbn-i Hüseymin'in mecmuat Fetavası var, orada kendisi gene bu hadisi yorumluyorken diyor ki işin hakikati aslında şudur diyor, bu ihtilafı naklediyor. Aslında ihtilaf ortada yoktur. İşin hakikati şudur diyor. Bir, insan diyor Arraf'a gelmiştir. Arraf'ın gaybı bildiğine inanarak arafın söylediği haberi tasdik ediyordur. Bu insan diyor Kur'an'ın açık nasılını yalanladığı için kafir olur. Nemin suresi 82. ayet yanlış hatırlamıyorsam onu getiriyor. Allah, Allah ayette diyor ki yerlerde ve göklerde var olan gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Diyor bu ayeti yalanlamış olur. Bunun diyor küfür olduğu açıktır diyor. Ve bütün ulema bunu tekfir etmiştir hadisin açık nası içerisinde bunun tekfiri de sabittir diyor. İkinci şekil ise diyor bir adam <gülüyor> Araf'a geliyor. Araf'ın söylediğini tasdik ediyor. Şey, bir adam Araf'a geliyor. Araf'ın söylediğini bu adam cinlerden haber alıp levh-i mahfuz'da yazan bilgiyi söylüyor. Yoksa bu adamı kaybı bilemez diyerek şey yapıyor. Tasdik ediyor. Bu ise diyor bu hadisin delaletin içerisinde midir değil midir burası diyor ihtilaf edilir diyor bir grup dediler ki küfürdür bir grup dediler küfür değildir sonra bir şey daha sayıyor bir çeşit daha sayıyor üçüncü şekilde şudur diyor bir adam arafa gelmiş arafın söylediğini ne tasdik etmek için nereye yalanlamak için sadece arafın ne söylediğini öğrenmek için gelmiş bunda ise hiçbir beyiz yoktur diyor hadis bu adamı konuşmaz bile diyor diyeceksiniz nereden çıkarmış, delil getiriyor diyor ki ne bilsesam ibne sayyad denen bir şeytan vardı o dönemde sahabenin döneminde Hatta ona diyorlar <gülüyor> Deccal'in bilgisi sana yani Deccal'e verilenler sana verirsin ister miydin gülüyor. Yani isterdim demeye getiriyor. Öyle bir şeytanmış. Şeytanı, şeytanların büyüklerinden biriymiş İbni i Sayyad o dönemin kahinlerinden. İbni i Sayyad'a bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aklından bir şey tutuyor ve diyor ki ben aklından bir şey tuttum nedir o diyor. O da duh duh diyor. Duh duh yani Resulullah aklından duhan suresini tutmuş. Diyor duhan diye tuttun aklında diyor. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onunla yüz çevirip kızıp gidiyor oradan Aleyhisselatü Vesselam. Eğer diyor arrafa gelip bir şey sormak ne tasdik ne de yalanlamak için bir beys olsaydı Resulullah bunu yapmazdı diyor. Dolayısıyla diyor hadisin derlerleti içerisinde bu kısım yoktur diyor. Netice itibariyle hani bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Ameli küfürler yerine göre bazı itikat kayıtlarıyla veya itikatsız bir şekilde sadece amelin yapılmasıyla büyük küfür olarak sayılabilir. Bazen bunlar haram olarak sayılabilir, bazen ise bunlarda bir beis olmayabilir. Yani küfür lafzı dahi ıtlak edilmez o fiillere. Dolayısıyla bu tafsilatları doğru bir şekilde fıkh edip, fehm edebilmek için ne gerekir? Çok derin bir araştırma, çok derin bir e, ilmi e, mütemekkin olmak, ilmi meselelere hakim olmak gibi bazı ehliyetler ister. Dolayısıyla burada şeyhin de zaten vermeye çalıştığı esaslar. Bu esasları alacağız. Bu esaslarla Huleman ihtilaflarına bakacağız. Ondan sonra hakikatin ne olduğunu doğru bir şekilde anlayabileceğiz. Dolayısıyla amelik küfür iki kısma ayrılır. İtikadi küfürdür ki bu dinden çıkartır kişi. İki amelik küfürdür. Bunun bir kısmı dinden çıkartıyorken bir kısmı da insanı dinden çıkarmaz. Devam. Soru 162. İtikadi düz bütün imana nasıl aykırı düştüğünü ve bu küfürün imana nasıl ortadan kaldırdığına dair yapılan özeti açabilir miyiz? İmanın söz ve amel olduğunu daha önceden de açıkladık. İman, kalbin ve dilin sözüyle kalbin, dilin ve azaların amelidir. Kalbin sözü tasdik, dilin sözü İslam sözünü ifade etmek, kalbin ameli niyet ve ihlas, azaların ameli ise bütün itaatleri yerine getirmektir. Bu dört hususun tamamı yani kalbin sözü ve ameli ile dilin sözü ve azaların ameli ortadan kalktığı takdirde iman da tamamıyla ortadan kalkar. Kalbin tasdiki ortadan kalkacak olursa geri kalanların da faydası olmaz. Çünkü kalbin tasdik etmesi, inanılması gereken hususlara inanmak ve bunların faydalı olması için bir şart şarttır. Şöyle ki bir kimsenin Allah'ın isim ve sıfatlarını yahut da Allah'ın resulleriyle gönderip kitaplarında indirdiğini, indirdiği herhangi bir hususu inanlaması bunu, buna örnektir. Doğruluğuna itikat etmekle birlikte kalbin ameli ortadan kalktığı takdirde Ehl-i sünnetin icma ile kabul ettiği görüş, bunun ortadan kalkmasıyla beraber imanın da ortadan kalkacağı ve artık kalbin amelinin yokluğu ile birlikte tasdik etmenin fayda vermeyeceği şeklindedir. Kalbin ameli ise sevmesi ve itaat etmesidir. İblis, Firavun, Firavun'un kavmi Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğini hatta gizli ve açık bunu ifade ederek o yalancı değildir. Fakat biz ona uymaz ve ona iman etmeyiz diyen, ve tasdiklerinden yararlanmayan müşkülerin durumu böyledir. Soru 163. Yani burada şunu anlattı. Yani itikadi küfrün sahibinin dinler çıkartmasının sebebi kalpteki tasdikin yok olmasıdır. Her ne kadar bunu bilse dahi kişi ilmen bunu bilse dahi bunun adı tasdik olmaz. Buradan da anlaşılıyor ki ilim eşittir tasdik değildir. Yani ileride gelecek küfrün çeşitleri de şu an lazım olduğu için sadece zikrediyorum. Alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki eğer demişler küfür, inat küfrü diye bir küfür var biliyorsunuz. Demişler ki bir adam inat küfrüne sahipse bu adamın küfre sapması için ilim şartı gerekir mi gerekmez mi demişler. Yani bu ne demek? Evet iblis inat etti niye biliyordu ki o peygamberdi. Bak öncesinde peygamber olduğunun bilgisinin ona ulaşması lazım. Öylese dediler, ilim tasdik değildir dediler. Kalbin tasdiki değildir. Diline kadar tasdik de etse, orada tastikın mahalli neresidir diye bu sefer konuşmaya başladılar. Tastik kalpte midir, dilde midir diye konuşmaya başladılar. Burada da ihtilaf etti, mevzuyu uzun uzadıya açtılar. Bakın bunlar çok ince hassas nokta, belki aynı şeyler tekrar ediyorum gibi gelebilir, aynı şeyleri aslında anlatmıyorum. Eğer tasdikin makamı kalp olsaydı, bilgiyi bilmek olsaydı, iblis de biliyordu, firavun da biliyordu, diğer bütün kafirler, Yahudiler de biliyordular. Onlar çocukların bildikleri gibi biliyorlar ki sen Allah'ın peygamberisin. Eğer bilgi eşittir, tasdik olsaydı, o zaman onların mümin olması gerekirdi aşağı. Dolayısıyla bu da ortaya koyuyor ki bilgi eşittir, tasdik demek değil. Öyleyse tasdik neresidir? tasdik ameldedir. Çünkü diyor kalbin e, tasdiki nedir diyor itaat ve ameldir diyor. Şeyh öyle izah etti. Ehli Sünnet böyle inanmıştır diyor. E kimdir Ehli Sünnet? İmam İbn Teymür rahimullah an dediği gibi Mecmuaatı Fetavada Ehli Sünnet ve Cemaat eski ve yeni insanlık yeryüzünde var olduğu müddetçe var olan bir mesettir diyor. İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet ve Ebu Hanife yaratılmadan önce de Ehli Sünnet vardı diyor. O da sahabeden Peygamber'in e, sahabesinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı inançtır diyor. Her kim buna asılda furu'da nerede az veya çok ne muhalefet ediyorsa onun genel adı bidatçıdır diyor. Dolayısıyla ehli sünnet ve cemaat'in ifadesini burada bilerek kullanmasının sebebi budur. Ehli sünnetin üzerinde olduğu inanç budur. Tasdik ameldir. Biz amel ediyorsak tasdik etmişizdir. Bu yüzden selef'ten birçokları namazı terk edeni Tekfir etmiştir. Bırakın namaz terk edenin tekfir etmeyi, oruç terk edeni, zekat terk edeni, aynı şekilde hacçı terk edeni tekfir etmişlerdir. Ve bunlar sahabenin büyükleridir. i̇bn Abbas'tan Ömer'den rivayet edilmiştir haccı terk edenin tekfiri mesela. Tasdik etse dahi, insan tasdik etse dahi gücü varken hacçı terk etse onlar tekfir etmişler. Çünkü demişler hadis var, Resulullah diyor ki kişinin gücü varken haccı etmeden ölmesiyle Yahudi Hristiyan ölmesi arasında fark yoktur. Demişler ki bu hadiste zahir ifade gösteriyor ki bunun büyük küfür olmasıdır. Bir diğer grup ulema demiş ki burada tehdit vardır, vaid vardır, bu küçük küfürdür demişler. Nasıl bu şekilde yorumlayaraktan onlar tekfire gitmemişe Bu tekfire giden seleften sahabe tabi etbaat tabin gibi salih insanların ameli terk etmeyi, küfür saymasının sebebi nedir? Peygamberden, peygamberden aldıkları a.s. Al mezhebin kendisidir. O da şudur ki tasdikin mahalli ameldir, itaattir. İnsan itaat ediyorsa o kalpte tasdik vardır. Ama itaat yoksa onun ilmi olsa dahi kalpte tasdik bitmiştir. Ama öyle ameller vardır bunların tasdiki kalptedir. Ne gibi? İyiliği doğru söylemenin güzelliğine inanmak gibi. İnsan bunu kalbiyle tasdik eder öyle değil mi? Ama tabi o tasdikinin kemaliyeti, azlığı, çokluğu işte onun kişiye fayda verip vermemesi kişinin ne kadar doğru veya yalan konuştuğuyla ortaya çıkar. İnsan buna inanmakla beraber o kadar az yalan konuşup doğru konuşuyorsa bu insanın kalpteki tasdiki o kadar fazladır. Kimin aslı kaybolduysa tasdikin aslı kaybolduysa kalbinde o kişi imanını kaybetmiştir. Zaten insanın kıyamet günü hesaba çekileceği yer o kalbindeki ana merkezdeki tasdikin keyfiyetidir. Tabi bu da dünyada bilinmez. Dünyada neyle bileceğiz? Dünyada zahire bakıp bileceğiz. Ama ahiret günü Allah bizi kalplerimizden ve kalplerimizdeki niyetlerimizden ve kalplerimizdeki kastiklerimizden ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Evet. Soru 163. Kişiyi dinden çıkartan büyük küfür kaç kısımdır? Yaptığımız açıklamalardan bunun dört kısım olduğunu bilinmiş olur. 1. Cehil, bilgisizlik ve yalanlama küfrü. İlk küfür bu bak. Cehaleti küfür sayıyor şey. Hani bu da günümüzün başka tartışılan bir meselesine ışık tutar. İşte cehalet mazeret midir değil midir? Ya bırakın cehaleti mazeret saymayı Şeyh Hafız Ahmet el-Hakem'i küfrün birinci çeşidinin cehalet olduğunu söyle. Hatta tabinin büyüklerinden ve sonraki seleflerden hatta İmam Mervezi'den böyle bir sözün nakledildiğini biliyorum. İşte Allah'a ilim eşittir Allah'a iman etmek, küfür eşit, cehalet eşittir Allah'a etmektir diye. Selef bu sözleri nakletmişler ve bu sözleri güzel görmüşler. Yani aslında yeryüzünde var olan bütün küfürlerin Temel, asıl, en çok yaygın olan sebebi ve nedeni kişilerde var olan cehalettir. vahiden olan cehalettir. Bugün maalesef bu sözü söylemek birçok insanın, piyasada davetçi olan insanın diline düşmüştür. Dolayısıyla da bu bidat her tarafa yayılmıştır. Bu bidatın hükmüne gelince de bu bidat açık Kur'an ve sünnet naslanı yalanlamaktır. Kim derse ki cehalet mazerettir, küfür etmiştir. Ama bunun yani küfürlüğü boyutu sonradan çıkarılan bir bidat olduğu için Tıpkı Allah ahirette görülmez, tıpkı Kur'an mahluktur gibi bir bidattır, hafif bir bidattır sonradan yayılmış. Bize düşen bu görüşe, bu batıl bidata davet eden bidatçı şahsın, davetçisinin tekfir edilmesi, mukallidinin ise fıskına hükmedilmesidir. Mukallide de ikamet yapıldıktan sonra, deliller gerektiği gibi beyan edildikten sonra, ısrar ederse bu bidatında, onun da ikamet sonra tekfirine hükmetmektir. Bu İslam İbn-i Teymi'ye hafî olan bidatlar hakkında mezhebut ve fetvada naklettiğim meseledir bizim gittiğimiz görüş de budur. Ama şunu bilmek gerekir ki bidat ehlinin tekfiri ümmetin en çok zorlandığı mevzudur. Bu meselede bidat ehlinin tekfiri ile alakalı fıkıh kitaplarına girilen yazılan başlıklara bakarsanız şöyle bir sonuca çıkarsınız. Bu alimler ne konuştuğunu bilmiyorlar. Yani bir kaderiyenin bir bidatından bahsediliyor. Diyor ki Ahmet'ten iki görüş geldi, birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Malik'ten iki görüş geldi, birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Şafii'den iki görüş geldi, birinde tekfir ediyor, birinde tekfir etmiyor. Oysa ki bu anlayış batıldır. Haşa o alimler çok şey biliyorlardı. Onları bu ayrı görüşlere götüren sebep şuydu. Dönem dönem şahısların durumuna göre fetvalar veriyorlardı. Mesela cehalet mazerettir bidatı. Bir kavmin içerisinde ilk çıktığı zaman işte alimlerin kapalı sözlerinden. Mü, e, ilminin münteşir olmadığı bazı nasların var olması sebebiyle yani yayılmadığı nasların ilmin yayılmaması sebebiyle alimler ilk başta tavakkuf ediyorlardı tekfir etmek noktasında. Ama meseleye dair bütün şüpheler ilmi olarak reddedildikten sonra artık o meselenin bidat olduğu selefin, bidatın genel adı neydi? Ehli sünnetin yoluna muhalefetti. ister asıl olsun ister furuda. Çünkü onlar ehli sünnet dini sahabe peygamber sasımdan almıştı. Onlara yapılan en ufak muhalefetin adı dahi bidattır. Biz biliyoruz ki sahabenin katında cehalet mazeret değildi. İnsanlar onlara bu konuda muhalefet ederek bir bidata bulaştılar. Bu bidatın hükmü noktasında da dediğimiz gibi bizim racik görüşümüz tıpkı Ahmet bin Hanbel'in e, az önceki naklettiğin nasda. Bu Allah küfür etmektir deyip susarız dediği gibi tafsilat getirdiği gibi bu meselede bir tafsilat getirmektir ama bizim inancımıza göre sahabeden aldığımız ehli sünnetten aldığımız görüşe göre ki şef de burada ilk madde olarak bunu yazmış küfrünlük çeşidi olarak cehalet küfürdür kim cehalet mazerettir derse insanın küfrüne o şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve ümmetin açık icmasını Kur'an sünneti ve ümmetin açık icmasını yalanlamış olur ki Allah'a küfür etmiş olur böyle bir sözden Allah'a sığınırız Nitekim şimdi burada birkaç delil getirecek ki Allah zaten Allah ilmin merkezidir subhanahu ve teala. Bizde ilmi gönderendir, ilmi sonsuz olandır. Kullarından da yarattığı ilim sahibi kıldığı insanlar da bunu bilirler. Cehalet kesinlikle mazeret değildir. Kur'an'da bununla alakalı yüzlerce nakil vardır gören gözler için. Şeyh Abdurrahman'a Allah rahmet etsin. Hak güneş gibidir ama körler güneşi göremez diyor bir şiirinde. Ee, güneş gibi ayetler açık önlerinde olsa dahi kör insanlar bunun idrakına varamazlar. Devam. 2. Cuhut küfrü. 3. İnat ve istihbar küfrü. 4. Münafıklık küfrü. Soru 164. Cehil ve yalanmanın küfrünün mahiyeti nedir? Evet. Kureyş kafirlerinin çoğunda onlardan önce Yüce Allah'ın haklarında şu buyrukları indirdiği diğer ümmetlerde görülen gizli ve açık küfür, küfürdür. Tehu ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, onlar yakında bileceklerdir. Burada durun, o yalanlayanlar bileceklerdir. Bilmedikleri bir şeyi yalanlıyorlar. Yani bu ayetin cehalet, küfrüne delalet yönü burasıdır. Bilmiyorlar ama Allah onları kafir olarak isimlendirmiş ve kıyamette bunu öğrenecekler diyor küfür üzere olduklarını. Ama bu cehaletleri onları mazur kılmıyor çünkü Allah onları azapla tehdit etmiş. Evet. Cahillerden de yüz çevir. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluğu edeceğimiz gün onlar bir arada toplanıncaya kadar durdurulurlar. Nihayet geldiklerinde der ki benim ayetlerimi onları bir bilgiye dayanarak kavramadığınız halde yalanladınız. Ha. Ben, onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani bilemedikleri şeyi yalanladılar. İlim gelmesi demek insan onu anlaması, idrak etmesi demek değildir. Dolayısıyla Onların idraktan cahil olmaları, onların doğru tevilden cahil olmaları, doğru yorumdan cahil olmaları, onları Allah katında mazur kılmadı. Ve Allah cehennemliklerin dünyadayken cahil olduklarını ama bununla beraber de azaptan kurtulamadıklarını bu ayette bize haber veriyor. Bu da gösteriyor ki cehalet kesinlikle ve kesinlikle mazeret değildir. Evet. Yoksa ne yapıyordunuz? Ve devamındaki ayetler. Tabi hani vaciplerin ve haramların talimi noktasında cehaletin mazeret olması o zaten akıl sahibi herkes için açıktır yani. Hani İslam yeni gelmiş, Kur'an daha basılıp dağıtılmamış, adam oradaki vacipleri, haramları talim edememiş. Yani mesela işte zekattan kaçta kaç verilir, koyundan ne kadar verilir, deveden ne kadar verilir, sığırdan ne kadar zekat verilir, altının ne kadar zekatı verilir, elimizdeki hangi maldan ne kadar zekat verilir öyle mi? Bunlar fakat vaciplerin tafsilatı, vaciplerin keyfiyeti. Bunları nasıl bilecek insan? İlme ulaşacak, öyle bilecek. Burada çoğunuz belki miras, ben de dahil olmak üzere ki ben bilmiyorum miras hukukunu çok ciddi bir şekilde. Yani en fazla zahiri 3-5 tane nasıl okumuşuz, yorumlar, içtihatlar okumuşuz ama biz mütemekkin değiliz. Buna vakıf değiliz bu ilme. Yani kalkıp bir miras hesaplayacak kadar vakıf insanlar değiliz. Biz bundan cahiliz, siz bundan cahilsiniz. Keza bizim bildiğimiz, sizin bilmediğiniz bazı vacipler var. Sizin bundan cahil olduğunuz. Bundan hiçbiri ne, bizimle sizi kafir kılmaz. Çünkü buradaki cehalet mutebeldir. Bize nasıl ulaşır? Biz ona asla iman eder, teslim ederiz. İslam'ımız devam eder. Ama bir kardeşimize nasıl ulaştırdık? Dedik ki, nene mirastan altıda bir pay alır. Yok ya olur mu öyle şey dedi. İnkar etti. Ve bu da kafir olur. Ve şimdi artık imanını attı. Niye? Bir vacibi kabullenmedi. E İslam'a giriş şirki terk etmektir. Burada kimsenin cehaleti mazeret değildir. Kimse Allah'a kıyamet günü cehaletini mazeret olarak sunamaz. Şirk işlemek noktasında. Ama vaciplerde de sunabilir. Ya Rabbi diyebilir ben İslam'a yeni girmiştim talim etmeye vaktim yoktu. E, din basit bir şey değil ki. Yani 10 sene 15 sene okuyorsun da bir şeylere vakıf olabiliyorsun. Ondan sonra ya da İslam'dan uzak bir beldededir. Alimlerin yaşamadığı, ilmin olmadığı, kitapların basılmadığı bir yerde. Ama Allah şirk koşmuyordur. Bu adam cehaletle mazeretlidir. Dört mezhep ulemasının yazdığı fıkıh kitaplarına bakılırsa çok açık bir şekilde bunları mazur gördüklerini görebilirsiniz. İşte bugünkü bidatçıların aslında ayıramadığı nokta da burasıdır. Onlar vacipler ve haramlar noktasındaki cehaleti nereye getirip tatbik ederler? Şirke getirip tatbik ederler. Dolayısıyla el الْكَلِمَاً مَوَذ۪يهِ Ehli kitabın yaptığını yaparlar. Kelimeleri yerli yerinden oynatırlar. Ne demektir yerli yerinden oynatmak? Hak etmediği yeri o kelimeyi oturtturmak. Bunun neticesinde o vacipler ve haramlar hakkında söylenen alimlerin sözlerini ne yaptılar? Aldılar aldılar şirk işleyen müşrikleri yapıştırdılar. Dediler bunlar mazul Müslümanlardır. Onlar farkında olmadan cehaletle beraber Allah'a ve Resulüne iftira ettiler. Ama onların da bu cehaletleri muteber değildir. Onların da bu nasları yanlış yorumlayıp Allah'a ve Resulüne böyle bir iftira attıp bunu da Allah'ın dini sayıp insanları buna davet etmeleri onları mazur kılmaz. Onları kıyamet günü bu yaptıkları ayıptan kurtarmaz kardeşler. Evet. Hayır. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili kendilerine henüz gelmedik bir şeyi yalanladılar. Bel kazzabu bima lam yuhit İlmi gelmeyen, inni kavrayamadıkları şeyi yalanladılar ve tevili kendilerine ulaşmamış olanı. Yani bilgi ulaşmamış onlara cahiller ama Allah diyor bununla beraber onlar kafirlerdi. Evet. Ve devamındaki ayetler ile daha başka ayet-i kerimeler bu küfrün maniyetini açıklamaktadır. Soru 165. Cûd Buna geçmeden önce bununla alakalı çok daha ayet var. Ya yani bununla alakalı mustakil bir kitap yapabiliriz. Bununla alakalı on silsilelik bir sesli ders yapabiliriz. Bununla alakalı saatlerimizi günlerimizi koyabiliriz. Yani yanlış anlaşılmasın ki burada şeyhin getirdiği üç ayetle sadece cehaletin mazeret olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı binlerce nakil eh, ilim ehlinin kitaplarında mevcuttur. Başka bir yerde ayrı bir şekilde onları da sarf etmemiz mümkündür. Evet. Cevap. İçten içe hakkı bilip tanımalarına rağmen açıktan açıya hakkı gizlemek ve ona itaat etmemekle ortaya çıkan bir küfürdür. Mesela Yahudilerden iki tanesinin gelip iki soru sorduktan sonra peygamberin ellerine ve ayaklarına kapanıp şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün diye şahitlik etmeleri bu baptandır yani. Ama niye tabi olmuyorsunuz diyor. Diyor ki kavmimiz bizi öldürür diyorlar. Evet. Firavun ve kavminin Musa Aleyhisselam'a e küfretmeleri, Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e küfretmeleri gibi. Yüce Allah, Firavun ve küfürleri hakkında şöyle buyurmaktadır. Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. Yahudiler hakkında da şöyle buyurmaktadır. İşte o tanıdıkları peygamber kendilerine gizlice kendileri gelince ona küfrettiler. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Bununla birlikte işlerinde bir grup Bilip durdukları halde yine de mutlaka hakkı gizlerler. Yani kişi ilim geldikten sonra idrak etmesine rağmen. Şimdi bazı insanlar var idrak etmekten. İlim ve idrak ayrı şeyler. Bilgi ulaşmış, adam var idrak etmiş, idrak edememiş. iki çeşit adam var. İdrak edemeyen zaten mazur değil. Onun küfrü cehalet. Adam var idrak etti ama tabi olmadı. Bunun küfrü ise ne? Cuhud. Yani artık insanın bunu güç güçle defetmeye çalışması Yahudiler gibi bilmelerine idrak etmelerine rağmen nefislerindeki kibir yücelik bu gibi sebeplerden ötürü ne yaptılar hakka karşı inat ettiler. Bu da küfrün diğer kısmı. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse 166. sorudan devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve